Aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve Ve billahi min ve min amalina. Men yudlil, la ilaha illallah wahdahu, la ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عِبَادَ الله اتقوا الله واتقوه ان الله مع الذين اتقوا والذين محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وما ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةَ كَاَنَّهُ وَل۪يٌّ عَم۪يمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Evet Fussilet Suresi 31, 32, 33. ayetlerde Cenab-ı Hak Bizlere temel görevlerimizden birisi olan davet görevlerimizi hatırlatıyor ve Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir diyor. Ve devamındaki ayette, iyilikle kötülük bir olmaz. Günahla sevap, hayırla şer, iyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yolla def et, uzaklaştır. Eğer böyle yaparsan aranızda düşmanlık bulunan bir kimseyle samimi, candan bir dost olursun, diyor. Tabi diğer sonundaki ayette de Buna herkes sahip olamaz bu özelliğe. Kötülüğü en güzel şekilde uzaklaştırmaya. Kendisine sabır verilen ve kendisine dini ilimlerle, dini ahlakla güzel hazlar verilen kimseler ancak bu imkana ulaşır deniliyor. Evet, sevgili arkadaşlar, unutmayalım hepimiz Belirli bir seviyedeyiz. Yıllardır e, İslami konularda en azından bazı Kur'ani hakikatlere kulak veriyoruz. Kimimiz e, okuyarak e, özellikle Kur'ani ilimlerle meşgul olarak bilgilerini, kültürlerini artırıyor. Yani hepimiz avam olmaktan, sıradan bir Müslüman olmaktan öte bir dava adamı özelliklerini, belirli bir cemaat eğitimini yerine getiren bir davetçi kimliğini kuşanmak durumundayız. Yani hepimiz hasta rolünü bırakıp doktor rolünü oynamak mecburiyetindeyiz. Başka insanlara davet ve tebliğ ulaştıracak, İslam'ın hakikatlerini onlara duyuracak bir altyapıya sahip olduğumuzu düşünmek durumundayız. Bizden çok daha zayıf, çok daha İslam'ı bilmeyen e, ve dinden çok daha uzak olan nice çevremizde insanlar var. Biz de e, başkalarından e, medet ummaktan ziyade e, o insanlara yardım etmeye elinden tutmaya doğru dini göstermeye, insanları Kur'an'a doğru yönlendirmeye, özellikle çoluk çocuğumuzu, yakın arkadaşlarımızı, akrabalarımızı cehennem ateşinden uzaklaştıracak gayretlere yönelmemiz icap ediyor. Bu konuda yapmamız gereken bazı görevleri hatırlatacağım. Kur'an ayetlerinden yola çıkarak Rabbimiz bazı görevlerimizi bize Kur'an ile bildiriyor hatırlatmaya çalışacağım Allah davet insanları mutlak doğruya tevhide, İslam'ın ana esaslarına çağırmak tartışmalı, ihtilaflı konulara değil, Kur'an'da emredilmeyen hususlara değil Kur'an'ın en önem verdiği imani konulara ve mutlaka itaat edilmesi gereken temel farzlara insanları çağırmak icap ediyor ve bu noktada da kendimizi başka gruplara nispet etmekten öte başka bir gruba çağırmaktan öte Allah'a çağırdığımızı göstereceğiz ve ben Müslümanlardanım diyeceğiz. Bir grubun adamı olarak çıkmayacağız. Ve çağırırken bir cemaate, bir derneğe, bir kuruluşa çağırmayıp Allah'a davet etmemiz icap ettiğini unutmayacağız. İkinci olarak salih amelle ilgilenmediğimiz onu yaşamadığımız Emrettiğimiz konuları uygulamadığımız müddetçe Allah'ın bereket vermeyeceğini unutmayacağız. Yani beden dilini kullanacağız, örneklik sergileyeceğiz, anlattığımızı yaşay yaşayacağız ki sözümüz etkide bulunsun. Yani eteği tutuşan ve kendi eteğindeki ateşi söndüremeyen itfaiyeci başkalarını ateşten kurtaramaz. Yüzme bilmeyen bir can kurtaran, başkalarını kurtarması beklenmez. Üçüncü olarak, tabii ki ben Müslümanlardanım diyeceğiz. Başka kimlik ve aidiyetleri öne çıkartmayacağız. Tebliğ yaparken, karşımızdakini bir gruba veya bir grup mensubu olarak bir şeye davet etme yanlışından uzaklaşacağız. Hayırlı ve faydalı şeyleri gündeme getireceğiz. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Geyik muhabbetleri, efendim maç kritikleri veya lüzumsuz iş aş meseleleri bizim birinci derecede meşgul olduğumuz hususlar olmaması gerekiyor. Yine aksi mecburen gerekmediği müddetçe müjdeleyici olacağız. Nefret ettirici olmayacağız, kolaylaştıracağız, zorlaştırıcı olmaktan uzaklaşacağız. İşin teferruatıyla, nafileleriyle birinci derecede meşgul olmayacağız. Muhatabın seviyesine ve psikolojik durumuna uygun sözler söyleyeceğiz. Söz gelimi düğün evinde cenazeden bahsetmek çok uygun olmaz. Tersi de bunun böyle. İnsanın psikolojisine uygun, şartlarına uygun konumlarda sözler söyleyeceğiz. Yine kötülüğü en güzel bir tavırla önlemeye çalışacağız. Güzel bir yolla değil, en güzel bir yolla. Kötülüğe kötülükle karşı çıkmak bizim işimiz olmasa gerektir. Peygamberimiz yüzüğünün kaşına öyle yazdırmış. Sana gelmeyene git, vermeyene ver, sana haksızlık yapanı affet. Gelmeyene git, vermeyene ver, haksızlık yapanı affet. Biz gelmiyorsa biz de gitmiyoruz, vermiyorsa biz de vermiyoruz. O zaman o kötülük yapıyorsa biz de aynı kötülüğü yapmış oluyoruz. Onun yaptığı yanlışsa, biz de o yanlışla, aynı yanlışla cevap veriyorsak, biz de o yanlışı yapıyoruz. Yanlışı düzeltmenin en güzel yolu doğruyu yaparak ona örnek olmaktır. Evet, düşmanı yakın bir dosta dönüştürmek, mücadele ve münakaşa yaparken işte kötülüğü en güzel şekilde bertaraf etmekle mümkündür. Onu unutmayacağız. Hikmet sahibi olacağız. Allah'ın yoluna hikmetle ve güzel öğütlerle davet et diyordu Kur'an. Onu yerine getireceğiz. Yine güzel öğütlerimizi, hitabımızı yani tatlı dille, yumuşak bir üslupla insanlara dini, mesajı sevdirmeye gayret ederek, varsa kolaylık yolunu göstererek, göstererek yıkıcı değil yapıcı olarak, tekfir dilini değil tebşir dilini kullanarak, cehennemi öne çıkartarak değil cennet müjdesi ne sahip olacak bir özelliğe onu davet ederek olumlu örneklerle hitap edeceğiz. Usul ve üslup konusunda birini eleştirip yasakladığımız münkerin yerine başka bir hayırlı seçenek yani bir alternatif sunmaya çalışacağız bir kötülüğe karşı çıkmak yerine ona bir iyiliği sevdirmeyi alternatif olarak bir şeye alıştırmayı e, göstermeye gayret etmek e, hani çocuğun elindeki kesici aleti almak için kızmak, bağırmak e, çocuğu daha fazla onun önemini kavratıp mümkün ki elinde bıçak varsa bıçağı vermemek kıymetli olduğunu Zannettirip, mümkün ki bıçağın üzerine düşeceği şekilde bizden kaçmasına sebep olur. Ama bir alternatif olarak bir oyuncak, bir çikolata gösterirsek, çocuk o bıçağı kendiliğinden bırakır, kendisi bize doğru koşmaya çalışır ve o tehlikeyi kendisi atar. İşte alternatif oluşturacağız, yanlışlığı bırakması için. Büyük insanlar da eğer Kur'an'ın emirlerine uymuyorlarsa akıllarını çocuk akıllı gibi eksik kullanıyorlar demektir. Tevhidi her konuda önceliklemek, muhatabın yanlış fikir, inanç ve amellerini tevhidle bağlantılı olarak eleştirmek, alternatif çözümler üreterek insanları bu hayırlara çağırmak, nebevi metodu bağlayıcı kabul etmek gerekir. Fıkhi ve mezhebi konulardaki farklılıkları yanlış olarak değerlendirip onları düzeltmeye kalkmak, ihtilafları karıştırmak, karış, göreceli ve zannî doğruları mutlak doğru gibi tartışmasız kabul edip insanları bunlara çağırmak yanlıştır davetçilerin kaş yaparken göz çıkarmalarına genellikle sebep olur. Adam tevhidden habersiz şirk içerisinde O'na sakal bırakmak emrediliyor. Yani sakalsız bir müşrik, sakallı bir müşrik haline getiriliyor. Yani buna gayret eden ne sevaba girer, ne de bunu yerine getiren muhatap sevaba girer. Her şeyden önce şirki izale etmeye çalışmak, tevhidi yerleştirmeye gayret etmek gerekir kötülüğü elle dille ve kalple değiştirmeye gayret tabi elle değiştirmek bir güç bir otorite ister dille değiştirmek dini konuları delilleriyle bilmeyi icap ettirir hiç yoktansa kalple buğz etmek o da imanın en zayıfını kabullenmek demektir imanı güçlendirmek için e, yanlışları delilleriyle çürütebilecek güzellikleri kaynaklarıyla delil getirerek sunabilecek bir bilgiye ve daha güçlü bir iman içinde bunları uygulatabilecek bir güce, bir izzete bir devlete sahip olmak demektir. Bir tehlike yani kargaşa ve fitne olacaksa o zaman tebliğ ve ikaz zaman ve zeminine göre ayarlanır. Ondan uzak durmak ve en azından kalple buzu öne çıkartmak gerekiyor. Herkes çobandır ve güttüğü sorudan sorumludur. Emanet edilen kendisine çoluk çocuk ve çevredeki işçileri vesairesi onların ahlakı inancı ondan da sorulacaktır. Çevresinden sorumlu olduğunu insanların unutmaması icap eder. En faziletli cihat malum tavuti yönetimlere karşı hakkın haykırılmasıdır. Hadis-i Şerif'te öyledir. Efdalül cihat kelimetü adlin inde sultanın cair. En faziletli cihat zalim sultanlara, İslam'ı tatbik etmeyen yönetimlere karşı hakkı haykırmaktır, ilan etmektir buyurulur. Ebu Davud Tirmizi ve Nese'nin rivayet ettiği hadiste. Yine davet ve tebliğin toplumun her kesimine götürülmesi gerekir. Bu konuda sadece kültürlülere, sadece zenginlere, sadece ağzı laf yapanlara değil, ırk ayrımı yapmadan, kültür, makam ve maddi ayrıcalık yapmadan dünyevi herhangi bir farklılığın tevhidi davete engel olmamasını öne çıkartacağız. Gerekirse ayakkabı boyacısına, gerekirse çingenelere, gerekirse toplumda hor görülmüş, varoştaki fakir insanlara öncelik vereceğiz daveti ulaştırmak için. Toplumda bazı özellikleriyle öne çıkan başkan, alim, cemaat ve kanaat önderlerinin yanlışlarını düzeltmek, söz gelimi vahdet konusunda çok önemsenmeyen, önemsemediği tavırları değiştirmeye çalışmak çok daha faziletlidir. Bir öğretmeni, bir hocayı, bir imamı efendim münkerden uzaklaştırmak, tevhidi hakikatlere bağlı kılmak, belki yüz kişinin etkilenmesine sebep olmak demektir. Davet ederken karşımızdaki kişinin inancını, davranışlarını, konuşmalarını bilerek onun kültür ve anlayışına uygun bir davet gerçekleştirmek ve en son söylenecek sözü en başta söyleyip, muhatabın kaldıramayacağı şekilde dini zorlaştırmamak icap eder. Kızıp bağırarak bir sonuç alınamayacağı, tartışmaların genellikle hayırlı bir neticeyle neticelenmeyeceğini bilmek icap eder. Tartışmalardan kaçınmak, daveti sunup gerisini ona bırakmak gerekir. Yine tekfirci bir dil kesinlikle ürkütücüdür. Bu dil hem şer'i açıdan doğru değildir, hem insani açıdan fayda değil zarar getirir. Evet. Davetçilerin muhatabı kendi gruplarına davet etmeleri, kendi yanlarındakiyle övünmeleri, şahsi yorum ve beşeri görüşlere davet etmeleri, kendi mezheplerini, meşheplerini, cemaat prensiplerini dinleştirmeleri çok yanlıştır ve neticeye de götürmez. Aranan ama aramayan, beklenen ama beklemeyen fil dişi kulelerine çekildiği için ayağına gidilmek mecburiyeti olan şahıslara dönüşmememiz icap eder. Biz gideceğiz insanların ayağına, biz davet edeceğiz, biz misafir olacağız gerekirse zahmetli değil rahmeti bol olmaya çalışacağız. dinler arası diyaloğu değil cemaatler arası, Müslümanlar arası diyaloğu, kardeşliği öne çıkartacağız. Vahdeti başka dindeki insanlarla değil kendi aramızda oluşturacağız. Ve örnek bir şahsiyet olmaya gayret edeceğiz. Yani kendimiz Hakkı anlatırken hakkı yaşamayan, sadece dilini gündeme diliyle gündeme gelen diliyle Müslüman olan insanlardan olmayacağız. Hele kötü ahlak sahibi olarak güzel kaliteli yemekleri sunan pis bir garsona benzemeyeceğiz. İnşallah bu konularda Müslümanca gayret sarf ederiz hem kendimizi güzelleştirir, hem de toplumu güzelleştirmek için e, Rabbimizin Kur'an'ında emrettiği, Peygamberimizin uyguladığı usullerle insanlara faydalı olmaya çalışırız. Rabbimiz bu kulluk görevimizi yerine getiren dava adamı davetçi şahsiyetlerden eylesin hepimiz. Hela ahsen el kelam ve eblan nizam Kelamullahül Melikül Azizül Allam, Kemakalallahü Tabarikeve Taala fil Kelam, Beyza Kuryel Kur'an, ve kur -kur Ancitoğlu Alleküm Turhamun. Azzıllahi min Şeytanı Raje. Bismillahi r-Rahmani r Bismillahirrahmanirrahim İnna Dīna İndallāhi l-İslam. Sadaqallāhül Azīm.